radyo tiyatrosu Kaybolan oda oldu. Hiç koyan senetten küçük. Efekt Erhan Mesutoğlu. Ön sanatçılar: Kadın Adile Naşit, Erkek Vahit Kiter. Konser İbrahim Deli Deniz. Odacı Hikmet Eldek. Esat Kanam Yıldızıoğlu. Arsan Retin Çoban. İpsiz Gazanfer Özcan. Ömer, Afif Yesari. Koca, Fuat İşan. Ayy, yaşma! işte bu vapurda kalkıyor. Hay Allah! Görüyor musun, başımıza gelene. Geçme kendin hanım, bundan sonra yine bineriz. Görüyorsun ki sık sık da. sık sık mı? Yarım saat gelir, desene şuna! Öyle olsun. yarım saat sonra kalkacak olana bineriz biz de! Ayol, öğle yeminle davetli olduğunuzu unutuyorsun galiba! Yarım saat sonraki vapura binerse kaçta orada olabiliriz, düşünsene! Çıktıktan sonra da dünyanın yolu var! Üzümenin faydası olacak <gülüyor> Ne yapalım, bu iş başımıza geldi bir kere! Bağılın sahibini beklemek zorundayız! Onu kazası belası, kendisine teslim etmeden hiçbir yere gidemem, bunu aklından çıkar! Allah Allah! Kim dedi sana elalimin bağında bekçilik et, bir yer! Bilir miydim mi, gecikeceğini? Bir kaç dakikada gidip gelirim dedi. Gelemez olsun. 10 dakikayı geçti vallahi rezalet. Sozada bekletecekler. Gecikmemizin nedenini anlatıp özür dilerim. <gülüyor> Bak işte onları beklettikten sonra özür dilemek durumu değiştirir. Canım elimizden ne gelir ki? Bize emanet edilmiş bir bavulu ortada bırakıp gidemezdik ya, insanlık mı bu? Allah Allah, onun birkaç dakika için göz kulak olun diye bıraktığın bavulu... ...15 dakikadır gelip avlayışır, insanlık mı? Elbette değil, saygısızlığın dik alası. ama ne yapabiliriz? Aa, böyle bırakıp gidebilirdik de hâlâ. Delirdin mi sen? Bize teslim edilmiş. Elbette ki biz sorumluyuz ondan. Senin şu sorumluluk duygun yok mu? Öldürür adamı, öldürür. Öyleyse buraya çakılıp kalmak zorundayız. Oturalım bari, ayakta durmanın faydası yok. Ee, üzme kendini dedim ya, nasıl olsa bu vapur gitti. Yarım saatimiz var, o zamana kadar elbette gelir. Her yerde başıma bir püskürü bela sarmadan edemezsin sen. Allah Allah! Benim ne suçum var bu işte canım? Almayacaktın üstüne, davulumuzu yanında taşıyın. Biz gidiyoruz, diyebilirdin pekala. Sen neden demedin peki? Ben vapur saatine on beş dakika kaldığını o da biliyordu. Kendi de o vapura bineceğini söylemedi mi sana? Söyledi, sabırsızlanıyordu bile. Gördün mü? Aslına bakarsan başımıza bu işin açılmasından sorumlu sensin. Neden? Önüne gelenle ahbaplık ediyorsun da onda. Bu delikanlıyla yarınlık etmesiydim, o da bu bavulu belki bize bırakmaz, başkasına emanet ederdi. Yarenlik etmiş değilim ki, elimde bavulu görünce yolculuğa çıkıyorsunuz anlaşılan dedim sadece, o da evet dedi. İşte sormasan olmaz mıydı sanki? Hem iskelede vapur beklerken biriyle çene çalmak çok gerekli mi ya? Elbette gerekli. Vakit geçirmek şimdi yapılır, konuşkan biri olsaydı bunlar gelmezdi başımıza. Sana on soru sorsam, birine cevap veriyorsun ancak. Ağzından laf evzacıdır emine çıkıyor. Ay ruhum sıkılıyor, seninle bir yere giderken vallahi. Tanımadığın adamlara laf atmaktan sessiz sedasız oturmak daha iyidir sanırım. Senen de dinlenmiş olur biraz. Haa, şunun söylediğine zaten. İnsan sadece kanadı yeniliği korusun, çekingen bir hali vardı. Hürbet yolcusu ise biraz teselli edeyim dedim. Günahlı, bizim oğlan askeri gidişi gözümün önüne geldi. Bavulu gördüğün her genci askere gidiyor sanma illetinden de kurtulamadım bir türlü. I, oysaki sizin biriymiş. Buraya gidicili bile söylemek istemedi. Gençler ahbaplık etmekten hoşlanmıyorlar ne Gevezelikten hoşlanmıyorlar desen daha doğru olur. Beni ardı arkası kesilmeyen sorularından kurtulmak uzaklaştı. Öyleyse bavulunu da beraber götürseydi. Üstelik saygısızın biriymiş. Gelsin vallahi yüzüne karşı söyleyeceğim bunu. Günahını alıyoruz belki de. Elinde olmayan bir nedenle gecikmiş olabilir. Birkaç kaç almak için bu kadar süre. mi? Sürmez elbet. Bunu iyi söyle Peki ama gecikmesinin önemli bir nedeni varsa ne yaparız bey? Nasıl yani? Başta bir kaza gelmiş olmasın? Olabilirdim. Kuşkulanmıyor değilim bundan. 20 dakika oldu. Bundan sonraki vapurda 25 dakikamız var. Ne yaparız gelmezse? Biraz daha bekleyelim. Gelmezse bir şeyler düşünürüz. Ne yapacaksak şimdiden düşünelim bey. Bu vapurda kaçırırız sonra. İstersen onu İsker memuruna teslim edelim, ne dersin? Olmaz, bulunmuş eşya değil ki bu. E ne fark eder? Bize emanet edilmiş, içinde bir şey eksilse sorumlu düşeriz. Onu e yapmayı düşünüyorsun peki? Ancak polise teslim edebiliriz onu. İçini e. karakolda açıp saydırmamız gerekir. Gelirin misin? sen? Ne zaman yapacağız bunu? Eğer daha fazla beklemeyelim dersen şimdi. Yürü gidelim istersen. İyiyada e gidelim. Öyle sanıyorum ki gitmek zorundayız hanımın. Başka çaremiz yok. Ya Rabbi, sen bilirsin ya Rabbi! Gördün mü başımıza gelen bir de karakolun nerede olduğunu bile bilmiyorsunuz. Biliyorum ben. Caddeyi geçtikten sonra hemen şuraya çıktı. Başımıza bana gelecekti? Oldu mü ki? öyleyse yürü. Yürü de kurtulalım şu Allah'ın belasından. Ne biz karakola giderken o gelirse? Ama ne yapayım canım, gelirse arasın dursun Çeksin saygısızlığını cezasını, bir de onu mu düşüneceksin? Haklısın, ne diyeyim? Maalaman, bu baş belasını oranına kadar taşıyacağız öyle mi? Başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Bir ucundan da ben tutayım bari, tek başına taşıyamazsın. Oldukça da az. Karakol yakın. İskele memuruna söyleyelim de sahibi gelirse bavuluna orada arasın. Hadi davran bakalım. İşimiz olmasaydı burada bekleyip, şu saygısıza birkaç ağırlar söylerdim doğrusu. Hadi yürü, yürü. <Gülüyor> Süleyman efendi! Buyur bey! Masanın üstünde iki buçuk lira var. 125 yirmi beş kuruşluk peynirle çeyrek ekmek alıver bana. Kahvaltımızı ediverelim. Bağış üstüne bey! Ha. Beyaz peynir olacak ha! Gene kasar getirirsen geri gönderirim. Gelir kendi bir çay söyle! Bir çay da bana söyle Süleyman efendi. İçeriye masama getirsin. Bağış üstüne! İkinci bölge karakolu başkomiser Necdet. Ne zaman? Yaralı orada mı? Peki, peki şimdi gönderiyorum. Ne olmuş? Büyük hanın önünden geçen birisinin tepesiyle beton sıva düşmüş. Hastaneden telefon ediyorlar. Öyle mi? Bu ikinci, iki kere rapor ettik. Bu hanın sıvaları tehlikeli diye hala tedbir alınacak. Afan içeride mi? İçeride, nöbet listesini hazırlıyor. Ha, onu sonra yapsın, çağır Afan bey! Buyurun beyim. Emel İlk git bir kaza almış gene. Yaralı oraya kaldırmışlar. Kimliğini öğren, soruşturmasını da yap gel. Başüstüne Bey. Dışarıda sizi görmek isteyen iki ihtiyar bekliyor. Neymiş dertleri? Ellerine bir bavul var, onu teslim edecekler. Ne bavulu bu? İskine'de vapur beklerken bir delikanlı birkaç dakika için emanet bırakmış, sonra da bir daha dönmemiş. E biz ne yapalım yani? Burası emanetçi dükkanı mı? Biraz daha bekleyememişler mi? Bu yüzden bir vapur daha kaçıramayız diyorlar. Yemeğe davetlilermişler. Yeme <gülüyor> yeme. Ey Allah'ım şu dünyanın işine bak! Biz daha sabah kahvaltısını edemedik, sana bırakıp gitsinler, şimdi benim işim var. Tutanaksız veremeyiz diyorlar başkomiserim. İhtiyarlar biraz huysuz, isterse siz görüşün onlar. E beklesinler biraz öyleyse. Sen durma koş, o işi hallet de gel hadi. Kaybolan kadın işini ne yapıyoruz başkomiserim? Soruşturmanın acele yapılması diye yazıyor dosyanın üstünde. Ah, gene bizim üstümüze yıkıldı o da değil mi? Sanırım ki öyle. Bölge karakolunu havale etmekle işi başlardan atıveriyorlar. Bizim bunlarla uğraşacak halimiz var birader? Kadın kaybolmadan önce en son bizim bölgemizde görülmüş. Onun için o da laf. Belki de yanlış görmüşlerdir. Hem bu işin neden bu kadar üstüne duruyorlar anlamam ki. Bir cinayet kokusu sezdikleri için olacak. Saçma. Üç gün evine uğramayıp sonra tıpış tıpış gelen kadın mı yok dünyada? Öyle sürüyü Kocasının ifadesine göre sık sık peşine düşen şüpheli biri varmış kadının. O gün çarşı alışveriş için çıkmış, bir daha dönmemiş. Oo, alışveriş için Avrupa'ya kadar uzanan kadınlar bile var. <gülüyor> doğru, doğru. Şu kayıp olaylarından öteden beri hoşlanmam. Boşu boşuna yorarlar adamı. İşin üstüne eğilirsin. Günlerce çalışıp bir iz bulmaya çalışırken bir de bakarsın olmadık yerden sallanasadan çıkar aranan. Kaç defa geldi başıma? Soruşturma evrakına göre bulunabileceği her yerden sorulmuş. Uzaktaki yakınlarından bile. Okudum dosyayı. Onu en son gördüğünü söyleyen bakkalı buldunuz mu? Hayır ama birazdan gelecekmiş. Ee, sabıkalı burada. Bu sabah rıhtımda yakalamışlar. Ee, ne yapmıştı o? Bakkalın ifadesine göre o gün kadının peşinde o varmış. Yokuştan inerken görmüş. Olur ha. Yolda yürüyen herkes önünde gidenin peşine düşmüş gibi görmüş. Eh adam sabıkalı. <gülüyor> Onun için bunu bir ipucu saymışlar anlaşılan. Allah kahretsin. Bölgeyi sabıkalılardan temizlemedikçe rahat edemeyeceğiz. Şüperi görülen her iş, dönüp dolaşıp bize havale ediliyor bu yüzden. Bekala, içeri al bakalım şunu. Baş. Ee, sonra da gidip nöbet listesini sen hazırlayıver bari. Olur başkomiserim. Hı. İçeri gel. Başüstüne ağabeyim. Allah'ım neredesin? Yaklaş bakalım. Buyur babacım. Şöyle. Yine mi çıktın karşıma? Vallahi affınıza sığınırım. Yani baba, ben çıkmadım imanım hakkı yani, çıkardılar. Şu kulağa bak. Öf <gülüyor> <gülüyor> öf, leş gibi de kokuyorsun. Of. Hani tövbekar olmuştun sen? Tövbekarım babacım, Allah seni inandırsın bir şey yapmış değilim yani. Sabah karanlığı ne işin vardı öyle sırıktım da. Hmm, bak seni orada yakalayıp getirmişler. Vallahi bir işim yoktu babacım. Hem o saatte ne iş olur ki yani, Ayağının turağı inan bana. Arka sokaktaki sabahçı kahvesinden çıktım. Denizde biraz yüzümü ıslatır, sonra da buradan yolcu çıkarsa hani... ...bir iki bavul taşıyıp beş on mangır alırım dedim. Tam çömelecektim ki o baykuş suratlı bekçi yapıştı omuzuma, yürü karakola dedi. Hayır neden yürüyecekmişim dedi, Girince anlarsın dedi. İşte kalktık geldik huzur halinize. Yani bu saate kadar da kapıdayız. Durum bundan ibaret baba yani. Hilafına bir vukuat yok yani, Allah seni inandırır. Kes! Cevap ver bakalım şimdi bana. Evetki gün saat 15 sularında ne yapıyordun sen? Ben mi? Hmm. Ne yapmışım baba? Ben sana soruyorum. Ne ile meşguldün? 11 sularında 11 sularında mı dedin? Vallahi yani doğrusunu istersen pek hatırlamıyorum. Hmm, i̇stersen pek hatırlarsın. İlla babacığım ya. Benim gibiler hangi saatte ne yaptığını ne bilir ki? Hem de iki gün önce. Ama aylık dolaştığı burada inkar edecek değilim tabii. Hava hep iyice sıcak gidiyor malum maliniz. Eh, öyle olunca da çalışamıyor insan. Yani bir miskinliktir çöküyor Nerelerde dolaşıyordun? Nerelerde mi? Vallahi Cihan, doğrusunu istersen hatırlayamıyorum, ne yalan söyleyeyim... ...belki de bir köşede sızıp kalmışımdır. Hani çünkü o gece biraz... ...hani kusura bakma babacığım... ...ama kimseye zararım dokunmaz benim. İpsiz arıyı herkes bilir yani. O baykış suratlı besi bilir ya... <gülüyor> ...kes dedik. O saatlerde kırmızı elbisili, beyaz bereli... ...geç bir kadının peşine düşmüşsün. Ben mi? Yanlışım var be baba. Kafarı yokla bana. Dumanım hakkı için yanlışım var babacık. Hele, hele, hele, hele, bir düşün... ...Eğri yokuşun başındaki bakkal dükkanı biliyorsun. Şey, yani Bogos'un dükkanı mı? Evet. Ee? Onun önden aşağı caddeye doğru yürümüş... ...sen de peşindeymişsin. Sonra bir daha gören olmamış kadını. Yani peşinden giden ben miymişim? Bakkalın ifadesine göre öyle. <gülüyor> Sarışın, orta boylu bir kadınmış bu. Düşün bakalım hele. Vallahi, billahi haberim yok baba bak. Bilirsin yani, kadınla kızla eşimiz olmaz bizim. Tövbekar olmadan önce de yapmazdık öyle şey. Peki ama ne olmuş bu kadına? Orası belli değil henüz. Üç gündür ortada yok. Alışverişe çıkmış, bir daha dönmemiş. Yanıya benlenmiş mi şüphedin diyorlar şimdi? Henüz yani kimden şüphe edildiği belli değil. Ama elde bulunan tek ipucu bu şimdi. Başım belaya girebilir yani. Onun için bildiğin bir şey varsa açık konuş, uğraştırma beni. Ayağını trabı olayım inan bana baba. Yani bir şey bildiğim yok, inan. Ama yani ne demem gerekiyorsa söyle, hatırın için ifademi ona göre vereyim. Senin için canım kurban Açma Saçmalama ha! Bildiğin vakti söylersin! Yerim! Ne var? Başkomiserim, şu ihtiyarlar huysuzluk edip duruyorlar dışarıda. Hangi ihtiyarlar? Ee, bavul teslim ettik isteyenler. He Allah'ım! Hangi işlemeş meşgul olacağız yahu? İşimiz çok bir birde, ıvırla zıvırla uğraşacağız. Al bakalım şunları çek! Baş üstüne! Bana bak! Eğer bildiğin bir şey var da, gizliyorsan elimden çekeceğim var sonra. Seni kadının peşinden giderken Gören bakkalı birazdan getirecekler buraya. Eğer buydu derse girimin inkar edeyim ki burnundan fitil fitil getirir. Anladın mı? Eyvettin baba eyvettin gelsin de söylesin bakalım. Korkum yok benim öyle şeyden. Gelin. Bu sen. Vallahi budur. Bırakıp gitsek ne olurdu sanki? Eğer bu bokurda kaçarsak dilimden kurtulamazsın bunu bil. Kadın aklı ermez böyle şeylere karışma sen. Ne oluyor? Para birini vermek kolay mı sanıyorsun? Susun bakalım. Susun dedim. Bunu size emanet edilen bavul. Evet efendim, anlaşılan memur bey hikayeyi anlattı size. İşte bu. İçinde neler var bilmiyorum ama biraz ağırca. Yordu beni. Oh, cezanı çek. Kim dedi sana bu derdi başına hadi. Kadın değil mi, konuşur işte. Kadın doğru söylüyor. İşiniz mi yoktu yani? Yoksa emanetsi misiniz siz? Hı. İnsanlık ölme diye komiser bey. Büfeden yiyecek bir şeyler alıp geleyim dedi. Al bavulunu da yanda götür diyemezdim ya. Suratında meymenet bile yoktu. Öylelerini insanlık mı yaparım ben? Yolculuk nereye dedim de cevap bile vermedi görmedin mi? Söylemek zorunda mıydı sanki? Sorman kabahat zaten. Sana ne el alemin yolculuğunda? Çeneyi bırakalım da işimize bakalım. Ne olacak şimdi bu bavul? Size teslim edeceğiz. Biraz daha bekleseydik belki gelirdi ama bizim kadın acelecidir işte. Ne denir? Ee, aceleci mi? Ayol bu yüzden iki vapur kaçırdığımızı da söylesene. Bir vapur. İkincisini kaçırmazsak eğer. Ama bu gidişle ona da yetişebileceğimizi hiç sanmıyorum. On dakikadır kapının önünde bizi bekletmenin alimi var mıydı? Ha oğlum! Keyf için bekletedik herhalde. Hem şunu söyleyeyim size. Bir karakolun emanet bavulları teslim almaktan daha önemli işleri vardır. Anlaşıldı mı? Bana değil, ona anlatın bunu. İskele memuruna teslim ediverelim dedim. Dinlen, ayıptır söylemişse yemeğe çağırmış olmasaydık neyse. Bununla ne zaman yola çıksan bir bela gelir başımıza da. Bela mı? Her şeyi büyütür işte böyle. Kavganızı dışarıda yaparsınız. Bırakın bavulu buraya! Sahibini buldururum ben! Esat bey! Buyurun efendim! Hanımlı Bey'in adresini yaz! Bu bavul da uygun bir yere yerleştir! Nasıl? Zabut tutmadan! Ne zaptı? Bir de mı uğraşacağız? Bırakın siz bırakın! Olmaz! Allah Allah! Ayol inat etmesene komiserden iyi mi bileceksin bu işlere? Siz ona bakmayın evladım! Söyleyin de yazın adresimizi! Sen karışma hanım! Bu bavul bana emanet edilmiş! Açıp içinde neler bulunduğunu bir bir yazdırıp imza ettirmeden kimseye bırakmam, anlıyor musunuz? Demedim mi ben size bunadım, vallahi bunadım. Ayol el bavulunu açmaktan ne elde edeceksin? Senin aklın ermez böyle şeylere. Ya sahibi teslim alırken içinde öte biri eksilmiş derse ne cevap veririz? İmanım hakkı için doğru söylüyor. Yani. Çalsam bile sayacaksın be baba. Benim başıma geldi mi arasında yani? Bilmem babamın nasıl söyleme geçmişti. Kapat şana çay... ne? Baş sıra babacım, baş. Haydi bekleriz. Koy oraya. Vapura on dakika kal bu bey. İsterse bir dakika kalsın. İş bitmeden şu kapıdan dışarı adım mı atmam? Deli herif benim. Vallahi ölürsem bu inadı yüzünden öleceğim. Allah bilir sofraya oturmak üzere edinmez. İkinci vapur da kalkacak. Esat bey, aç bakalım şu bavulu da bitsin bu iş. Anlaşılan kurtuluş yok. Çattık, vallahi çattık. Olur beyim, olur. Yardım edin meyabi ha? Otur yerine. Baş üstüne babacım, baş üstüne. Şey belki de kilitlidir. Değil başkomiserim. Açıldı iş. Işte. Bak ne var kilitlidir? İyi mesaj. Kaç parça ise birer birer yaz imza ettir ikisine de. Bu da ne? Başkomiserim şuraya bak. Ne var? Gizilmiş kadın eşyası var bunda. Ne yapalım kadın eşyası varsa olur ha? Ya <gülüyor> ama ee... gelsenize bir dakika şuraya bak. Kırmızı bir kadın ceketi. Bir de kırmızı etek var. E, ne olmuş yani? E, kaybolan kadının üstünde de böyle bir elbise olduğu söyleniyordu. Öyle sanıyorum. Doğru, doğru. E, bir de beyaz bere var burada. Beyaz bere mi? Sahi e, Bir rastlantı mı dersiniz? Bu bavulu size veren bir kadın mıydı? Hayır, 30 yaşlarında bir delikanlı. Hmm. Yanında başka biri yok muydu? Sarışın bir kadın filan? Hayır, öyle birini görmedik. Yalnız da. Gelişi güzel tıkılmış kadın çamaşırları. Durun bakayım, bir dakika Ne var, ne var? Aa, eşyası da var burada! Bakın! Bir altın kolye, bir elmas taşlı bilezik, iki de taşlı yüzük! Vay anam, vay vay vay! Bunlar hep iyi değerli şeyler olsa gerek! Ver onları bana! orada durmasın da Nasıl biriydi bu adam? Bana sorarsanız, serserinin biriydi! Sus sana ters cevap verdi diye öyle konuşma. Efendiden bir gençti bence. Bavulu bıraktı, bir daha görünmedi, öyle mi? Evet. Bırakamaz olsaydı. Bu işin için bir çapan oğlu var gibi geliyor bana. Ana da başkomiserim. Belki de takip edildiğinden şüphelendi, onun için uzaklaştı. Olabilir. Müdüye telefon et. Kaybolan kadının kocasını bulup getirsinler buraya. Bu eşyayı bir de o görsün bakalım. Evet. Baş üstüne. şimdi. Ömer sivil mi? Sivil. Gönder bana. Olur. Oğlum eşyayı saymayacak mısınız? Şimdilik hayır uzun biraz bekleyin. Peki ama bizim vaktimiz yok ki. Şöyle oturun biraz rica ederim istirahat edin efendim. Aa, bu da ne demek ayol? Girin. Beni istemiştiniz başkomiserim. Ha, kaybolan kadın olayını biliyorsun değil mi? Evet. Ee, bu bavlu biri emanet bırakmış ama kendisi ortada yok. Ee, i̇çindeki eşyadan şüphelendik. Hemen iskeleye koş. Orada bavulunu arayan birini gördün mü peşini bırakma. Çaktırmadan takip et. Kaç bin kalkarsa yakala. Nasıl biri bu? Ee, anlatın memura boyunu boşunu tarif edin kuzum. Yirmi ee, beş yaşlarında Hı. bir genç. Ya, bana sorarsan ferah ferah 40 vardır. Sana değil hanım. Ona soruyoruz. Ve. Kısa boyluydu, açık renk bir pantolonla lacivert bir ceket vardı. Yanlış günde. işte, lacivert değil, gece mavisiydi ceket. Lacivertti, yanılmam ben. Allah Allah, lacivertti, gece mavisi değil dedi mesin ki sen zaten. <Gülüyor> her niye her niye kesin gürültü şimdi, önemli değil o. Başında da bir hasır şapka vardı. Al bakalım, hasır mıydı o? Elbette, yanılmam ben. Hmm, vallahi buramısın sen. Öyle hasır şapka olur mu bey? Yeter, anladın işte, sen hemen koş. Başlı. Bir aksilik olursa bana telefon edersin. Olur başkomiserim. Hı. Allah, Allah. Bey, evladım ne oluyor, bize de anlatır mısınız lütfen? Kimseye bir şey anlatacak durumda değilim şimdi, oturun kuzum oraya. Aa, bizim oturacak vakti mi var ayol? Bir şey söylesene bey. Hanım teyzecim, komiser bey otur deriyse oturmak lazım, anlayıverin vermişti Bey amca gel, sen de gel, şöyle otur. Otur, otur. Sizin anlayacağınız işler çatanlaşmışa benziyor. Mesele bundan <gülüyor> ibaret ya. Yani. O da ne demek ayol? Hani öyle sanıyorum ki birinin hesabını görmüşler. <gülüyor> Başkasının hesabı beni ilgilendirmez. Dur bakalım bey, anlayalım. Kimin hesabını görmüşler oğlum? İlahi hanım anne ya o iş artık işte. Ee, anlayıp da ne yapacaksın adam? Seni ilgilendirmeyen işlere burnunu sokma demiyor muyum her zaman? Ne olurmuş ilgilenirsem? Ne mi olur? Görüyorsun işte. İskelede hiç tanımadığı birine laf atıp da ahbaplık etmeye kalkmasıydı ...şimdi buralarda olmayacaktık. <gülüyor> Kendi kusurunu görmüyor da. Kusalım, Komiser bey... ...şu bavuldakileri sayın da biz gidelim artık rica ederim. İkinci vapur da kaçmak üzere. Şimdilik gidemezsiniz. Belki de ifadenizi alacağız. İfademizi mi? Evet. O da ne demek Bir bavul için öyle mi? Evet. Garip doğrusu. Sana söyledim. Karakola gittin mi yakını kolay kolay kurtaramazsın diye. Şimdi ayıkla bakalım pirincin taşını. Sus hanım! Anlayalım bakalım. Niye anlayacaksın? Baksana yüzüne adam döver gibi konuşup kafasına dosyanı içine sokuyor. Belli ki dediğini yapan biri. Ay anlayışınla bir yaşa hanım teyze. Yani biraz öyledir ne yalan söylemeli. İyi adamdır ama biraz serttir doğrusu. Kimsenin gözünün yaşına bakmasına. Dediği dedik çaldığı düdüktür. Sen burada vazifeli misin oğlum? Hayır ama hanım teyze. Yani de birçok şeyleriz bizden sorarlar senin anlayacağın. Yani kenar köşede olanı tane az çok biliriz haddimiz olmayarak. Gözümüz açık, kulağımız deliktir yani ya. Her ne kadar bu işten haberdar olmadıksa da... ...çıkınca tahkikata başlarım, merak etme. Hemen, <gülüyor> muntıkamızda gizli kapaklı adam boğsunlara... ...ipsiz halinde bundan haber almasın. Olur mu yani ya? Ağrıma gider böyle şey Allah hakkı için. İfade almak dediği şey ne kadar sürer ki ağol? Aa, Aa bak o hiç belli olmaz işte. İşlediğin suçun cinsine bağlıdır anne. Suç mu? Ne suçu? Yani, ya ne demek istediğim... Şüpür, hakaret filansa o kadar üstünde durmazlar. Fakat öyle hırsızlık, kapkaççılık gibi suçlarda kolay kolay yakasını bırakmazlar insanın. Adam öldürmeye gelince... ...yani ona bir şey diyemem. Öylesi başıma gelmedi hiç senin anlayacağın. Adam öldürmek mi? E bizim böyle bir suçla ilgimiz var yok? A -a. Orasını bilmem ama şu kırmızı elbise yok mu? Kırmızı elbise yanında da mücevherler... ...yani benim deliğden bulandırdı doğrusu. Bir çöpörlük var mı işte? Yürü hanım, yürü gidelim. Tutanaklarını istedikleri gibi tutsunlar, bana ne? Lanet olsun El alemin malını korumak bana mı düştü ee, Dedim sana sözüme geldin değil mi Ah bey bir yazık ki aklın başına çok geç geliyor Yürü hadi yürü Oturun yerinize ee, Neredeyse tutuklayacak ayol Ne demek oluyor bu anlayamıyorum Lütfen anlatır mısınız komiser bey Bizi ne alı koyuyorsunuz burada Evet anlatın da anlayalım bakalım Hanım teyze yaklaş bana da kısaca durumu anlatıvereyim sana Komiser bey abi görüyorsun ki meşgul Fazla sorudan da pek hoşlanmaz ha, meslek icabı iyi tanırız, iyi adamdır, ne lazım, iyidir de, hani burada raconumuzu da öfledi ama gene de severiz kendisini. Hoş biz mesleğe çoktan el vedayı çektik ya, artık namusumuzla yaşıyoruz şimdi şurasında, gel gel ki bunu anlatamadık bir türlü kimseye, gene de bir bukaat oldu mu, yani senin anlayacağın, bizi de bu dalga yüzünden alıp getirmişten var buraya da haberimiz yokmuş. <gülüyor> ama öyle sanıyorum ki yani sayenizde paçayı ucuz kurtaracağız, Allah razı olsun. Allah Allah ayol neler söylüyor bu anlayabilene aşk olsun Paçiyi bizim yüzümüzden ucuz kurtarmış Ne demek o İp ucu dalga sanmıyorsun ya Bu polis milleti ipin yeni bir ucunu buldu mu Öbürünü bırakırsanın anlayacağını Hangi ipin ucu ayol bilmece gibi konuşuyorsun i̇şte, Sen yaklaşsana bana biraz Korkma bizden sır çıkmaz bu bavulun sahibini sahiden tanımaz mısın sen, hanım teze şimdi? Aa, nereden tanıyayım canım? Sen de köş dinliyorsun anlaşılan. İskileri o da vapur bekliyordu biz de. İşte tanışıklığımız bu kadar. En iyisi yuttuğunuzun resmidir derim. Ne demek o? Sen kulağını yaklaştır bana. Daha yaklaştır. Gel. Beni dinlersen ne yap yap. Bu bavulun sahibini bulmanın çaresine bak. Benim bir üstüme vazife ayol. Lazımsa polis kendisi bulur. İşte kazın ayağı öyle değil be hanım teze. İstersen daha açık konuşayım bak. Bu bavulardan çıkan elbise var ya ee? O elbiseyi giyen kadın evinden çıkmış bir daha dönmemiş senin anlayacaksın Ne olmuştur dersin şimdi Ne ama yani bu elbise sahiden ona aitse olan olmuştur derim Tamam mı? Sahibi. Yani. Ayol bey duyuyor musun? Beni ilgilendirmez hanım Birini öldürmüşler diyor baksana Beni ilgilendirmez dedim ya Ama bizi bu yüzden alıkoyuyorlarmış burada Üzülme hallederim şimdi bu işi ben ee, Nerede komiser bey? Dışarı çıktı bey baba ...bulunmuş bir bağlı karakola teslim etti diye... ...bu kadar bekletildiği nerede görmüş insanı? Öf! İkinci vapurda kalkmak üzere. Rezil olduk, rezil. Hay Allah'ım ya Rabbim! Ayol keşke haber verebilseydik. Saçma konuşma hanım! Nasıl haber verebiliriz? <gülüyor> aa, hiç olmazsa gecikeceğimizi bildirseydik. Hanımanne karışmak gibi olmasın ama... ...beni dinlersen gecikicini değil de... ...gelemeyicini bilirsen daha iyi edersin. Yani. Neden ayol? Aa, dünyada olmaz yeğenimin evi sayılır. Geç de olsa gideriz. Öyle değil mi bey? Nasıl olsa yatıya kalacağız. Evet, ne zamana kadar tutuklanacağınızı olacağınızı bilmediğimiz için söylüyoruz bunu yani Böyle işler bölme olmaz Tutuklu mu? Aa, ne diyor bu bey? Saçma, sen ona bakma Suç işleyen tutuklanır <gülüyor> Valla benden söylemesi Doğru mu söylüyor dersin? İnanma dedim ya, İstersen şimdi kapıyı açıp Elimi kolumu sallaya sallaya çıkarım Kimse bir şey diyemez. E Öyleyse duyuyoruz hadi. işte komiser yok yürü gidelim. Hadi durduğumuz zaman. <gülüyor> İlay Bey amca ya, Sakın denem ben. Bu kapıdan çıktın mı doğru polisin ol odaya girersin. Yani oradan da seni bile zor geçirirler. Girerken görmedin mi? Aman yarabbim. Gördün mü işi bey? Biz hapishanede desene. Hemen telaşa düşme hanım. Dur bakalım anlarız şimdi. İşte komiser orada. <gülüyor> Konser bey. Komiser mi? Dava, ne oluyor? Gülk ettiğin mi size? İşimizi mi görelim, sizinle mi uğraşalım? Neden ayaktasınız böyle gene? Evladım, kusura bakma ama... ...bizi burada daha ne kadar alıkoymayı düşünüyorsunuz? Söyler misiniz lütfen? İşimiz bitinceye kadar dedim ya... Bu iş ne kadar sürer dersiniz? Bilinmez. Biz onun peşindeyiz işte. Eğer bavuldaki eşya kaybolan kadının değilse birazdan gidersin. Aman inşallah, inşallah. Şunu hemen söyleyeyim ki, boşuna bekletiyorsunuz bizi. ...bu eşyanın öyle birine ait olmadığını biliyorum ben. Hı. Nereden biliyorsun? Bavulu bana bırakan delikanlının kötü biri olmadığından eminim de ondan. Ama bu da her şeyde emin olduğunu söyler işte. Anlarmış gibi. Sus hanım. Neden susayım? Haydut suratlinin biriydi. Ondan her şey umulur. Şüphelenmiştim zaten ben. Bu bir şey saklıyor ama nedir acaba diyordum. Anam için. bilir bilmez konuşma diyorum sana. Aa, neden konuşmayayım? Adam öldürdüyse cezasızlık alsın. Bu hep böyledir işte. Kimseye bir zarar gelmesin de ne olursa olsun der. Neler konuştunuz ondan? Bir sürü soru sordum. O sadece evet ya da hayır dedi. Sizin anlayacağınız ben konuştum sadece. O da kafasını salladı. Telaşlıydı zaten. Telaşlı mıydı? Saçma. Hiç böyle öyle bir hal görmedim ben onda. Ne anlarsın ayol sen? İkide bir de sağına soluna bakmaktan sordukları mı dinleyemedi bile. Öyle değil mi söyle? Gerçi ülke ürkek çevresine bakıp durdu. Ama bu hiçbir zaman onun adam öldürmüş bir kimse olduğunu göstermez, öyle değil mi? Dedim ya, bu hep böyledir işte. Bütün insanların merak olduğuna inanır. Bana kalırsa birinden kaçıyordu o. Sandviçi bahane etti. Öyle olsaydı, bavulunu da alıp götürürdü. Aaa! Koskoca bavulla kendini gizleyebilir mi ayol? Sonra o ağırlıkla nasıl geçebilirdi kalabalığın arasında? Aaa! Ha, Ahmet doğru söylüyor. Yani kalabalıkta bavulla yürümek kolay değildir bey amca. Destur! Dersin, hiç aldırmazlar bile. Kıyasiye vuracaksın ki açılsınlar. Öff, kes kesin diyorum. Baş üstüne babacım, baş Girin. Ee, baş komiserim, kadının kocası geldi. Hemen al içeri, baş Ne? Buyurun, girin. Günaydın efendim, günaydın. Beni çağırtmışsınız. Evet, söyledim. Kaybolan kadının eşisisiniz değil mi? Evet efendim. Söyleyin rica ederim, bir iz mi buldunuz yoksa? Belli değil henüz. Elbisesini görseniz, tanır mısınız? Elbisesini mi? Elbette, elbette. Kırmızı etek ve ceket giymişti. Ha, yaklaşın bakayım şöyle. Buna benziyor mu? Nereden buldunuz bunu? Şu bavulun içinden çıkmış. Bavulu tanıyor Hayır, Yabancı bir bavul ama elbise onun. İşte, i̇şte sokağa çıkarken giydiği beyaz deresi de burada. Emin misiniz? Evet, tak elbisi. Dümelerini ben almıştım. Peki peki ama bu bavul nereden geçti elinize? Bir rastlantı demek daha doğru olur. Sen... Bize bir şey sormayın. Yalvarırım söyleyeyim. Bunu anlamak hakkımdır sanırım. Tanımadığınız birinin elindeymiş bu bavul. Fakat henüz ele adam adamı. Ama bu, bunlar onun çamaşırları, iskarpinleri... Karımın elbisesi nasıl olup da yabancı bir bavulun içinden çıkabiliyor anlamıyorum. Bu konuda kesin bir şey söyleyemez şimdilik. Yoksa... Elbiselerin yabancı bir bavulun içinden çıkması bizi biraz düşündürmedi değil. Yani bir mi şüpheleniyorsunuz? Bilinmez. Üç gündür evine dönmediğine göre. Başkomiserim dışarıda bir telefonlar istiyorlar sizi. Ha, geliyorum. Korkunç bir şey, korkunç bir şey. Belki de öldürdüler. Dedim ya, kesin bir şey söylemek için henüz erken. İşte de değil, de. Bu elbiseleri kendi kendine bir kovala yerleştirmesinin mümkün olmayacağını düşünürsek. Doğru söylüyorsun be ya, ve yani komiserin yanında söylemek istemedim ama bence yaş bu iş. Gördün mü bey? Sen hala o sırasızın iyi bir insan olduğunu iddia et. Ne olmuş yani? Kötü bir insan olduğunu gösteren bir belge mi var ortada? Ayol, kadını öldürmüş, baksana. Ne biliyorsun onun öldürdüğünü? Allah Allah, başkası öldürseydi esnapların onun bavulunda ne işi var? <gülüyor> Bilinmez. Belki onun da bir yerden eline geçmiştir bu bavul. Şu anda bizim elimizdeyse, biz mi öldürmüş sayılırız kadını? Of, bu mantığa da diyecek yok doğrusu. Seninle konuşan da konuş. Konuşma öyleyse. Adamcağız taş gibi dondu kaldı. Onun yerinde olmayı istemezdim doğrusu. Başın sağ olsun evladım. Bana mı dediniz? Evet, tarzı geride karanlara ömür versin. Ne değil, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin mi dediniz? Ee, bunu dilemekten başka ne gelir elden? Karanın öldüğüne biliyor musunuz? Ben mi? Nereden bilirim bilmiyorum tabi. Neden Allah rahmet eylesin dediniz öyleyse? Kendiniz söylediniz ya ben öyle bir şey demedim sanırım. Haa, öyleyse şu adam söyledi. Kim, ben mi? Hanım teyze kendine gel, beni bu işe karıştırma, yani bozulurum bak. Aman, bozulursan bozul, bana ne? E sana neyse çanını tut otur aşağı. yani böyle dalgalara gelemem ben, anlıyor musun? Adımız Ipsiz Ali, bizim defterimizde belki bir iki günah var ama böylesi yok, bunu bil yani. Şeytana uyduysak da yardım ile uyduk. Kimseye katilimiz olmadı. Peki, peki, ha. ama kimse söylemedi öyleyse, ben yanılmışım. Ama siz söylediniz, bir şeyler biliyorsunuz siz. Ben? Aaa, bunu nereden çıkartıyorsun a evladım? Evet evet, saklamayın. Öldüğünü biliyorsunuz karımın. Belirdin mi Aa, oğlum, ne bileyim ben? Kaybettin hanım teyze, az önce başsağlığı dilemden ben miydim <gülüyor> yani ya? <gülüyor> İçinin yok mu senin? Ayol, ben eğer ölürse diye öyle söyledim. Allah rahmet eylesin demek cevaptır. Bilmez misiniz siz? Elbette biliriz ama toprağa girmemiş ölü için de rahmet okunmaz hanım teze. Öyle değil mi ya? Aa. Biz büyük annemizden böyle öğrendik, yalan mı yani? Hiç ya, ama ne biliyorsunuz toprağa girmediğini? Siz girdiğini nereden biliyorsunuz? Öyle ya, değil mi? Bunu iyi söyledim be ağabey. Nereden bilirim yok, Elimle gömmedim ya, tövbe estağfurullah. Şunların söylediği lafa bak. Yani kusura bakma ama... ...seni dinleyen ağzında bir vakla var bunun der. Sen bana baksana, işsiz halimesin, nesin? Her şeye burnunu sokma demedin mi? Demi korktular sana. Hee işine gelmedi değil mi? <gülüyor> Komiser bey ağabeya bakma sen... ...o ilk soracağını en sonunda sorar adama. Ama yani tam sorar, anlıyorsun ya. ...şunu da bil ki benim gözümden kaçmaz hiçbir şey. Bunca bir tecrübemiz var bu işlerde. Kürlük var şimdiye kadar Allah'a çok şükür. Ama biz gene de susalım. Ne yapalım öyle istiyorsun madem? Neyme lazım, erceklik bizde kalsın. Ayol neler diyor, bu sapıttı mı ne? Sen çeneni yani... tutmazsan her şeyi söyler tabii. Kusura bakma evladım. Bunların konuşmalarını aldırma sen. Kadınların çenesini bilirsin elbet. Öbürü de belli ki gevezenin biri. Hiç olmazsa üzüntünüze saygı göstermeleri gerekir. Ama kime anlatabilirsin bunu? Hayır ettim amca ne olacak? Siz bu hanımın beynisiniz. Evet. Söyler misiniz bana burada niçin bulunuyorsunuz? Biz mi? E, evet, evet. Karakola niçin geldiniz demek istedim. E, e, niçin geldiysek geldik. Madem ki kimse kimsenin işine burnunu sokmayacak. Sen de soru sorma. Of. Konuşma değil. Evet ben de o fikirdeyim. Bir an önce işimizi bitirip buradan kurtulmaya çalışalım yeter. Zaten kimseyle çene yarıştıracak durumda değilim. Karnım da öyle acıktı ki. A, sorma benim de, çıkıp yiyecek bir şey almana bari izin verseler. Vermezler. Belki odacıyı aldırabilirsiniz bir şeyler. Yoksa yoksa siz burada tutuklu musunuz? Ne münasibi? İşimizin bitmesini bekliyoruz o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Neden gülüyorsunuz? <gülüyor> Kusura bakma be ya, sırası değil ama tutuklu olduklarını bir kabul etmişlerime gülüyorum. Oysa ki sen geldikten sonra bundan işleri bir titri yani. Ben geldikten sonra mı? Evet, yani şu bavuldaki kırmızı elbisenin karınıza ait olduğu anlaşıldıktan sonra demek istiyor. Ya, kim getirdi bu dağılımı buraya? Bey abi, bana sarmadığını gözünü seveyim. Ne ben lazım? İşte bak kendileri orada. Ha, demek bavul size ait? Aaa ne münasibet, getiren bize zaman bize ait değil o. Bir delikan emanet bırakmış iskenede? <gülüyor> Tanımadığımız bir genç. ...birkaç dakika şu bavula göz kulak olur musunuz dedi... ...sonra ortadan kayboldu... ...bir daha da görünmedi. O sırada polis gelip sizi yakaladı öyle mi? Doğrusu garip bir aslantı Yakalayan kim? Biz aldık getirdik ayol. Neden getirdiniz peki? Eşyanın öldürülen bir kadına ait olduğunu biliyordunuz. Aaa nereden bilelim? Biz de burada öğrendik sizin gibi. Bakın evladım... ...durumu bilmediğiniz için... ...hakkımızda yanlış kanıya kapılmanız mümkün. İsterseniz olanları size anlatayım. Hmm. yok, güzüm yok. Karım sahiden öldü mü? Onu söyleyin yeter. Üstüme iyilik, sağlık. Bilmiyoruz dedik ki canım. Bize inanmayışınız da çok garip doğrusu. Ne kadar da soğukkanlı bunlar. Ne yapalım yani? Üzülmesine üzüldük ama... ...senin gibi de çırpınıp dövünemeyiz ya. Öyle değil mi bey? En iyisi konuşmamak. Konuşurum. Hem bu gençlere öğüt vermeli. Başlarına gelen hep kendi cahillikleri yüzünden. Madem ki karın geçti. Onu neden tek başına sokaklara bıraktın a oğlum? Olacağı budur işte. Amma da yaptım be şimdi hanımın. Hanım. Hangi zamandayız yani? kafes halkası dövdü çoktan önceşti. Işte. Bu zamanda üstüne kilit vurulmaz ya kadının yani. Allah Allah yanımda biri olmadan... ...komşuya bile gitmem vallahi. Memeli azıp, dünyanın bin türlü hali var. Gıcan mı ama gide biraz fazla yani bir Gıcanın bir ucuna doğru gitsen korkma. Bu yaşta kimse kılma bile dokunmasın anlıyor musun? Terbiyesiz, seninle konuşmadım ki ben. Hayır yani bey kaygılanmasın diye söyledim yani. Anladın mı? Ama şuna haber vereyim ki koynunda keseyle çıkarsam... ...e iş değişir. Çakızlandı mı, mortiyi çekersin. kocakarların canını almadan kesesi alınmaz çünkü. Maşallah, bilgide de diyecek yok. Öh, evet, piyasasında bulunduk biraz. Şöyle biraz uzak dur ondan bey. Bunlar kaçta göz da çarparlar adamı. Ne olur, ne olmaz. Ya işte bunda ayıp ettin yani, bizim meslekten biri. töbeker oldu mu? Haram sen milyona bile el sürmez artık. Geç kadının peşine neden düştün öyleyse? Ben mi genç kadının peşine düşmüşüm? Ee, seni niye burada tuttuklarını bu efendi anlat da öğrensin? Bana bak hanım teyze, yani benimle iyi geçinmek istiyorsan dilini kısa tut biraz, anlıyor musun? Seninle iyi geçinmeye hiç de meraklı değilim. Hem sen kim oluyorsun ki, ayol gencimle konuşurum ben. Hanım rica ederim sus. Aman sen de, bundan başka laf bilmez misin Allah aşkına? İkide bir de sus diyece de, kendini göster de kanından yara çık. Baksana şunun tavırlarına. Sen de burnunu sokma başkasının işine. O bizim işimize burnunu soktu ya, hem yalan mı? Bu efendi de akıl olsa, bizden şüphelenmeyi bırakıp da karısını peşine düşerden hesap sorar. Kim düşmüş karbon köşine? Evet, kendisine sordu, söylesin. İnanma bey abi, inanma iftira. Komiser Bey böyle bir şey nasıldı, yakamı kolay kolay bırakır mıydı hiç? Dur bakalım, yakanı bırakmış değil ki henüz. Bunun için mi getirdiler seni buraya? Benim lafına bakma, sen aklınca şüpheyi üstünden atacak. Peki neden buradasın öyleyse? Ay bunun için ama, yani bir yanlışlık yüzünden tabii. Bakkal Bogos'un salaklığından daha doğrusu. Beni Bızdı Güseyin'e karıştırdı ya pumbul. Anlaşılan onu gördü, benim adımı verdi. Ama buradan kurtulayım, ona bunun hesabını soracağım yani. Bey abi, boşuna şüphelenme benden. Bizim böyle dalgalarla işimiz yok, anlıyor musun? Peki ya öbürünü? Kimin Bızdı mi? Şimdi onun da günahını almak istemem ama... Yani ne me lazım? Mesli yüz kağıtçılıktır, hoş. Hani eli yüzü düzgün kadın gördüğümü peşine düşmeden duramaz serseri. Düşer ne yapar diyeceksin. Hani bir iki laf atar o kadar. Bu yüzden kaç defa başı derde girdi oğlum? yine. kısıra bakma bey abi. Hımm, hepsi yalan. Öyle bir şey olsaydı komiser'e söylerdi bunu. Bana bakalım teyze, şimdi dilini kısa tut, dilini kısa Bu dedim, bu hanım doğru söylüyor. Aa, neden yani, neden anlatmadın? Bizim kitabımızda müzellik yoktur bey abi. Bildiğim bir şey yok ki, neden canını yakayım oğlum? Geldi inan bu lafa. İster inan, ister inan, anlıyor musun? Ee, bu bızdık dediğin nasıl biri? Bilgi verebilir misin oğlum? Kısa boylu mu? İşte öyle kısadan biraz uzun boyluca Yani orta boylu da denebilir Çelim sizin biridir ama şeytan gibi Olandır ha Zayıfça mı biraz? E öyle söylüyor ama yakışıklıdır da Yani bu yüzden kadınlar da başı dertten kurtulmaz Ne mi lazım iyi çocuktur Ne zaman başım sıkılsa Üçü beşi esirgemez verir doğrusu Kovardadır senin anlayacağım. Bize şey, bavulu bırakan genç de pek iri yarı sayılmazdı Öyle değil mi hanım? Ben de onu düşündüm şimdi Eli boyu uyuyor Ne yani bavulu size bızlık mı verdi diyorsunuz? Öyle bir şey demedim henüz. Ama polise bu konuda bilgi versek iyi olur diyorum. Öyle değil mi evladım? Ne yaparsanız yapın kafam işlemiyor artık. Düşünemiyorum bir şeyi. Çok üzgün zavallı. Ha, kolay değil. Yaşına işleri karıştırma bey amca. Buzdık öyle şey yapmaz. Dedim ya o işki açıdır. Şimdi onun rahatını kaçırırsın. Sen ona bakma bey. İstersen bana bırak bu işi. Ya o değilse? Evet. Yanlış bir iş yapmak istemem. Bunun arkadaşıymış baksana... öylelerinden her şeyi beklenir. Bak bey ...yani sana diyecek bir sözüm yok... ...ama bu meymenetsizi susturmak zorunda kalırsam... ...kusura bakma anlıyor musun? Terbiyesizin zoruna bak... ...meymenetsiz sensin... ...bir şey söylesene ağzını açıp da değil. Hanım sus... ...başımı derde sokma. de susuyormuşum... ...evi serserileri bana sövsün diye mi? Serserimi... ...bak işte buna dayanamam anlıyor musun yani? Aa. Evladım sen de aldırma ona. Yo bana serseri diyemez kimse. Bırak bey bırak ne yapacakmış... ...görelim bakalım Görünüm hadi. Şey, ha, orada. Aman efendim, az ah komiserciğim, bu adamdan davacıyız! Asıl ben davacıyım baba, bana serseri dedi! Evet, ne işte şahitlere. Evet. O da bana meymanistsiz dedi! Oturun yerine bakayım, biz de mi uğraşacağız burada? <gülüyor> bana bak, rahat durmazsan atarım seni, içeri kolay kolay da çıkaramazsın! Yani imanım hakkı için bir şey yapmadım babacığım! Bu kocakarın lafına bakma sen! Damarıma basmasına da eyvallah diyemezdim ya! Otur yerine! Allah Allah. <gülüyor> Komiser bey, izin verirseniz gideyim artık bana! Burada daha fazla kalmak istemiyorum. Size soracaklarım var bekleyin. Bana artık bir şey sormasanız daha iyi edersiniz. Hem zaten cevap verecek kuvvetim de yok. Daha işimiz bitmedi. Bence her şey bitti artık. Bir kadının çamaşırlarına varıncaya kadar bütün giydikleri başkasının bavulunda bulunursa... ...onun hayatından umudu kesmek gerekir. Öyle de olsa bu işin faillerini bulmak zorundayız. Benim yani. ilgisi kalmadı artık bu işin. Karınızın bulunması için polise başvuran sizsiniz. Onu ölü ya da diri ele geçirmiş değiliz ki. Benden ne istiyorsunuz? Sorularıma cevap vermenizi. Sorun. Sorun. Kadın sokak için çıkmıştı. Alışveriş için. Hı. Neden biliyorsunuz? Kendisi söyledi. Emin misiniz? Evet. Kaç yıldır evlisiniz? Altı yıllık. Çocuklarınız var mı? Hayır, olmadı. Karınızı sever miydiniz? Bunları bana neden soruyorsunuz? Burada yalnız ben soru sorarım. Lütfen cevap verin. Severdim. O da sizi sever miydi? Sanırım ki evet. Öyleyse iyi geçinirdiniz. Evet. Hiç tartışma olmadı mı aranızda? E, hayır. Emin misiniz? ...gittiği bir tartışmamız olmadı demek istedim. Peki, o sabah kaçta gittiniz işinize? Dokuz buçuğa geliyordu. Karınız kaçta çıktı? Hatırlamıyorum. Ben söyleyeyim size. Komşularınızın ifadesine göre altı buçukta. Olabilir. Çarşıdan ne satın alacağını söyledi mi? Hayır. Neden sormadınız? Lüzum görmedim. Evin mutfak alışverişini kim yapar? Ben. Öyleyse karınız bunun dışında öteberi almak için çıktı. <Gülüyor> Giyim şahsı gibi şeyler. Ee, sanırım ki öyle. Hmm. ...saat altı buçukta böyle şeyleri satan mağazaların açık olmadığını bilmiyor muydunuz? Biliyordum. O saatte gitmek istemesinin sebebini sormadınız <gülüyor> Daha doğrusu o çıkarken ben evde değildim. Çarşıya çıkacağını daha önce söylemişti bana. Ne dediniz bu saatte? Henüz eve gelmemiştim. Gece evde değildiniz demek. <gülüyor> değildim, sabah geldim. Bunu daha önceki ifadenizde belirtmemişsiniz. <gülüyor> Sormadılar. O geceyi nerede geçirdiniz? Özür dilerim ama beni bir suçlu gibi sorguya çekiyor Cevap Çalıştım. Nerede? Yazıhanemde. İşim çoktu. Ne iş yaparsınız? Günlük komisyoncusu. Nerede yazıhaneniz? Dört kapılağında. Gece açık mı bu han. Ee, e, e, kadar değil tabii. Kaçta çıktınız oradan? Sanırım dokuz sularında. Ondan sonra ne yaptınız? Y yemek yedim bir yerde. Sonra? Sonra da oyun oynamaya gittim. Nerede oynadınız? Bir buçuk ay önce tanıştığım birinin evinde. Sabah kadar mı? Evet. Peki karnınızın kaybolduğunu ne zaman anlatınız? O gün akşam üzere. Kaçta? Hatırlamıyorum. Geç vakitlerde olacak. Karakol akşam beşte mi racat etmişsiniz? Demek ki o saatlerde telaşa düşmüşüm. Neden? Henüz erken değil miydi? Karınız yakınlarından birini ziyarete gitmiş olabilirdi peki. Gidecek kimsesi yoktur. Ha, size bir soru daha. O geceyi sabah kadar dışarıda geçireceğinizi karınız biliyor muydu? Evet. Yalan söylüyorsunuz. Hayır yalan söylemiyorum. Öyleyse onunla tartışıp çıktınız evden. Nereden biliyorsunuz? Hiçbir kadın geceyi dışarıda geçiren kocasının eve döndüğünü gözüyle görmeden alışveriş etmeye çıkmazdı hı hı. ondan. Biraz tartışmıştık. Peki, peki ama bundan ne gibi bir sonuç çıkarmak istiyorsun? istiyorsunuz? işte yalan söylediniz. Karnız alışveriş için çıkmadı <gülüyor> dışarıya. Bunu pek hala biliyordunuz. Evden kaçmış. Öyle değil mi? Hayır! İnkar etmeyin. Evden kaçtığını söyleyince... ...karakol işe önem vermez diye düşünüyordunuz. İtiraf edin hadi. Haklısınız. O sabah eve geldiğinde kendisini bulamayınca kaçtığını anlamıştım. Neden kaçtı? Akşamki tartışmadan sonra... Eğer bu gece de geç gelirsen aramızda her şey biter demişti. Oysa ben sabaha kadar dönememiştim eve. Demek gecikmemizi istemiyordu. Evet. Başka bir kadınla ilgilendiğimi sanıyordu. Ona rağmen gittiniz. Gitmek zorundaydım. Neden? Oyunda çok para kaybetmiştim. Onu çıkarmam gerekiyordu. Kaybettiğimin içinde başkalarının parası da vardı. Karınız biliyor muydu bunu? Hayır söyleyemezdim kendisine. Saygısını kaybetmek istemiyordum. Kumardan nefret ederdi çünkü. Peki. Evet eş gelişimizi nasıl izah ediyordunuz Yazanemde çalıştığımı söylüyordum ama inanmıyordu tabi Öteden beri oynar mıydınız Bilmezdim bile nasıl oynandığını Bir buçuk ay önce bir akşam oyunculardan birinin yerine Geçici olarak oturttular o zaman öğrendim Laf olsun diye oynamıştım Ama o gece kaybettim Ertesi gece zararımı çıkarmak için tekrar oynadım Bütün içeri gittim Bu savaştan bir buçuk ay sürdü Gırtlağıma kadar boşlanmıştım. Benim için tek kurtuluş çaresi Son bir kere daha şansımı denemek olacaktı ...biraz daha para bulmuştum... ...işte o gece bunun için gittim. Kazandınız mı? Evet. Bütün zararımı çıkarınca bir daha oturmamak kararıyla masadan kalktım... ...ve hemen eve koştum. Ne yazık ki geldiğim zaman karım gitmiş bulunuyordu. Evet. Daha önce de git olmuş muydu? Evet, iki kere. Yine bu yüzden mi? Bu yüzden. Ama çabuk bulmuştum. Yalvararak getirmiştim eve. Söz vermiştim artık gecikmeyeceğim diye. Bu sefer de aynı şeyi yapabileceğimden emin olduğum için... ...öncelere fazla kaygılanmadım. Hangi yollardan nerelere gidebileceğini biliyordum çünkü. Nasıl olsa bulup getiririm diyordum. Pek uzaklara gidecek kimsesi yoktu. Aradınız mı? Hem de nasıl. Bulamayınca deliye dönmüştüm. Her yeri aradım. Kendisini gören bile olmamıştı. Bütün tanıdıklarımı seferber ettim. Yer yarılmış yerin dibine girmişti sanki. Çıldıracak gibiydim. Umudum kesilince bir yalan uydurup karakola başvurmayı son çare olarak düşündüm. Hiç olmazsa ertesi gün gerçeği anlatmalıydınız polise. Bunun ne faydası olabilirdik? Unutmayın ki onun nerede aranması gerektiğini düşünebilmemiz için... ...ne şekilde kaybolduğunu bilmemiz gerekir değil mi? Aile geçim sonucu evinden uzaklaşan kadınlar... ...kötü insanların ana daha kolay düşer. Karım şerefsiz bir yola sapmaz. Cinayetlerin çoğu da bu yüzden işlenir zaten. <Gülüyor> Bak ya! Girin! ben geldim. Hastaneye gittin mi? Gittim. Rapor hazır işte burada. Kazaya uğranın durumu nasıl? Yolda ölmüş, yetiştirememişler. Oo oh, deme. Değil kanaması, sıfa kafasına düşmüş. Kimliğini tespit edebildin mi? Evet, sabık biri. Kim bu? Bızdık Hüseyin, üç kağıtçı. Nasıl bızdık mı? Vay, anam, bizim hızıyla. Hmm. Aa, bavulu bize veren mi yoksa? Hangi bavulu? Size söyleyecektik de fırsat bulamadık. Şener tutulsun be kadın, durup dururken hiç çıkartmasan olmaz mı yani? Hem dönmüş ölmüş birinin ardından. Terbiyesizin zoruna bak, senin şener tutulsun emi. Gördün ya komiser bey abi, bak. Kesin gürültü, yer. Kimden söz ediyordunuz siz? Lafın gelişi bakkal bokosun. Beni bızdık isimle karıştırabileceğini söylerim. Kocakarı milletinin yanında böyle laf edilir mi? Tutturdu bavulu bize veren belki de oydu diye. Neden şüphelendiniz siz? Anlattığına göre boyu posunu gör. Üstelik kadın budalısıymış da. Ha, durun bakayım. <gülüyor> ee, Öğlen üzerinde nasıl bir elbise vardı? Nacirat bir çekekti ordu. Tamam. Hı. Size bavulu bıraktığı zaman saat kaçtı? 11'i geçiyordu. Hı. Kaza ne zaman olmuş? 11:10 e 10 geçer. Karim. Sabıkası yalnız üç kağıtçılıktan mı bunun? Salkıntılık da var, ha, bir de kız kaçırmak. Kız kaçırmak mı? Hı <Gülüyor> demedim mi ben? Sus hanım, karışma işlerine, bir dakika sessiz oturamaz mısın yerinde? Görseniz tanırsınız, değil mi adamı? Aa elbette. Araba burada mı? Evet, aşağıda. Hı. Hastane götür onları, görsünler bakalım. Ay, dünyada gitme! Neden? Aa ben ürlü yüzüne bakamam ayol! Aa Yürü hanım teyze, kucaklaşacak değilsin ya! Şöyle bir bakıp gezeceğiz canım. Ay, yarabbi sen bilirsin! Gece rüyalarıma girer vallahi! Nedir bu başımıza gelen bey? Bayılıp kalmaktam iyidir oralarda! Aman yarabbi, biraz müsaade edin de pabuçlarımı giyeyim! Baksana, ayaklarım şişte! Ana, Ay, ikinci bölge karakolu başkomiser Necdet! Başkomiserim, ben Ömer. İskeleden telefon ediyorum. Ne haber? Aradığımız adam geldi. Hangi adam? Bavulun sahibi mi? Evet. Nerede? Burada. Döne döne bavulunu arıyor. Hı, nasıl bir adam bu? İhtiyarların tarif ettiği genç işte. Sırtında lacivert, ceket, açık renk pantolon... ...başında da hasıra benzeyen bir fötür var. Tamam, tamam. Tak kendisi. Şu anda İskele memuriyle bir şeyler konuşuyor. Dikkat et, bir şey seyirme. Yalnız peşinden git. Telefon kulübesine doğru geliyor. Kapatıyorum başkomiserim. Dikkatli ol. Gözler kaybetme sakın. E, sizin gitmeniz önüsüm kalmadı. Bavulun sahibi iskeledi. Sahi mi? Nasıl olur? Zavallı bızdığın günahını aldınız bozu ee, Bir daha kendi boynuna olsun. O öyle şey yapmaz. Mert olandır dedim size. Tanrı günahlarını affetsin. Belki de gene odur iskeledeki. Kim? Bızdık mı yani? Neden olmasın? <gülüyor> Dünlükte geldiyse belki. Ee, ölümünde de bir düzenbaldık vardır. Öylelerinden her şey umulur. Ne koca karabey. Susarım! Susarım! İkinci bölge karakolu... ...nasıl, bavul mu? Sizin miydi o? Evet. İskeride vapur bekleyen yaşlı birine bırakmışsınız. Onlar da bize getirdiler. Elbette, elbette... ...bavulunuz burada, burada alabilirsiniz. Gel de çık bakalım işin içinden. Bavulunu geliyor? geliyorum. Amma da cezaret, burada lan, burada bu zaman mı be? Anlaşılan hiçbir şeyden şüphelenmedi. Ee, Allah şaşırtır işte böyle. Bu işte bir oyun olmasın. Ne gibi? Bavulun sahiden polisin eline geçip geçmediğini anlamak için telefon etti belki de. Sanmam. Öyle de olsa tehlike yok. Memur peşinde. Bence bavulun açılmış olduğunu hesaba katmadım. Öyle durup dururken neden açsınlar diye düşünmüştür. Ben direnmeseydim onu gene de açmayacak. Doğru söylüyor bey baba. Her şeyde bir hayır vardır derler. Ee, açtırdığı için değil mi? Bir saattir karakollarda sürünüyoruz. Anne davası bu hanımanne, polise yardım etmek herkesin görevidir. Kaçmak olmaz öyle şeyden. Onu sen kendine söyle. E bizim canımız yok mu yani? Sabah sabah suratını bile yıkamaya bırakmadılar, el sınıf getirdiler buraya. Bir yemiş içmiştiğiniz olsa bari, suç işlesem yüreğim gam yemezdi. Sabıkalısın da ondan. Ayıp ettin. sen sabıkalı mısın da bu işler gönlü başına? Ye hiç şükret be, herif tıpış tıpış ay geliyor buraya. Yoksa halim dumandı yani. Bu işin soruşturması sürede en azından altı ay. İhtiyar mühtiyar dinlemez atarlar içeri anlıyor musun? Bir yılda mahkemesi etti mi bir buçuk yıl? Hani o da sonunda beraat edip paçayı kurtarabilirsen tabii. Ama şom ağzı sende. O şerif daha gelmiş değil ya. Şu kapıdan içeri girmedikçe inanmam bu işe ben. Bakarsın topayı değiştiriverir yolda. Değiştirmezse yani şaşayım zaten. İstediği kadar değiştirsin. Peşinde memur var. Kapara girdi demektir. O kadar da mi? Benim bavulum bu değil derse... Ayıklarsın birinci taşını gene. Ne kadar da iyi biliyorsun bu yolları maşallah. Ee, biliriz, az buçuk daha var. İnkar eder mi dersin bey? Korkma, polis da bilir onu. Yeter ki şu kapıdan içeri girsin. Ay gelmesi de lazımdı, gecikti. İskine ne kadar çıkıyor ki hayırlısı? böylesine imanım hakkı için. Eğer kendi ayağıyla gelirse Öksü'ye bu kadar kolay yapışan selçede görülmemiş terim. Suratına şöyle bir ok kalıca tükürmek boynumun borcu olsun Acemi Çaylıhan. Bızlıktan şüphelenmiş ya. bızdık böyle tava gelir miydi be? Yuh olsun Ervan'a. Ay kalbim nasıl çarpıyor bey. Hiç katil görmemiştim şimdiye kadar. Ne kadar da masum yüzlü görünüyordu. Aa, sana göre herkes masum yüzlüdür. Ben şüphelenmiştim ne dersen de. Yakalandığını anlayacağını yapar dersin. Sakın bize bir kötülük etmesin bey. Polisin elindeyken ne yapabilir ki canım? Ah, nereden geldi bu dert başımıza bilmem ki. Bize göre işler mi bunlar? Artık düşünme bunu. Üzülecek bir şey yok. Az sonra çıkıp gideceğiz buradan. Adam ele geçmeseydi zorluk çekerdik be hiç. Ay vallahi çıkar çıkmaz. bir kişi fukaraya sadaka vermek olsun. Bak elimi tut Allah'ını seversen buz gibi. Sinirlerini iyice bozulmuş Aa, senin. Seni bozulmadı mı sanki? Titriyorsun. Adam öldürmüş birini böyle beklemek kolay mı? Az sonra hemen çıktı olacak. Kim bilir nasıl yiyecek kime bakacak bize. Düşünme dedik ya sana. Kendini şu zavallı gencin yerine koy bir kere. Ne durumda baksana. Sus sus pek bir iş azam aldı. Ee, dur konuşma bir gelen var. Girin. Sen misin Emek? Benim başkomiserim. Bu da ne demek yalnız mısın? Yalnızım. E peki bavulunu arayan adam nerede? Demin buraya mı telefon etti o? Evet. Tahmin etmiştim. E hemen gelip bavulunu alacağını söyledi. Evet ama ne yazık ki gelemeyecek. Gelmeyecek mi? Kaçtı mı yoksa? Hayır başkomiserim. Çok kötü bir şey oldu. Kazayı duymadınız değil mi? Ne kazası? O kadar ani oldu ki hemen uyuyamazdınız zaten. Hadi anlat çabuk. E, telefonu kapatır kapatmaz öyle bir fırladı ki kulübeden. Belliydi ki buraya geliyordu. Evet. E, tam karşı kaldırıma geçmek üzereydi, ben de arkasından. Ee. E, o sırada soldan süratle bir kamyon çıktı, ondan kurtulayım derken... ...sağdan gelen bir taksinin altına giriverdiğini gördük. Ne diyorsun? Şu işe bak sen. Bütün bunlar birkaç saniye içinde oldu. Öldü mü yoksa? Hayır ama ağır yaralıydı. İlk yalıma kaldırıldı hemen. Peki ama sen neden buradasın, beraber gitmedin <gülüyor> mi? <gülüyor> E, trafik polisi yanında, durumu anlattım arada. Ha, saçma! Ben sana peşinden ayrılma demedim mi? E, size durumu anlatmak için geldim başkomiserim. Hem bence o kadar sıkı tedbir almaya uzun kalmadı artık. Ne demek yani? E, arabanın altından çıkardığımız yaralı bir erkek değil... ...erkek kılığına girmiş bir kadındı başkomiserim. Ne diyorsun? Aaa! Şort şapkanın altından uzun sarı saçları vermişti Şu dalgaya baksan ya! İşte! işte şu resimdeki kadının da kendisiyle. Karın! Tanınmamak için bu kulağa girdi demek. Evet, evet, izini kaybetmek için. Ee, elinde postaneye atılmak üzere hazırladığı anlaşılan bir zarf vardı. Kaza esnasında yere düşmüştü. Aldın mı? Evet, işte bu. Karımın yazısı. Size yazılmış mı? Oku bakalım. Ee, bu mektup eline geçtiği zaman çok uzaklarda olacağım. Artık beni boşuna aramaya kalkma. Hiçbir zaman bulamayacaksın. Şunu hemen söyleyeyim ki sen senden nefret etmiyorum, fakat sana olan sevgimin izzeti nefsini yenmesine izin veremeyeceğimi bilirsin. Beni düşünme artık. Mutlu olmanı dilerim. Sen de bana şans dile. Ebedi yer hoşça kal. Ah yavrum, ah yavrum. Karımın katiliyim ben. Karımın katiliyim. Sizin yerinizde olsam hemen hastaneye koşardım. Hastane. Peki ama ya öldü derlerse? Hayır, hayır. Biraz daha umutla yaşayayım. Bırakın. Karın öldü demelerini istemiyorum. Yalvarırım, yalvarırım söyleyeyim. Henüz ölmemişti değil mi? Hayır, arabaya koyarken yaşıyordu. Acaba, acaba soramaz mıyız? Ya da... Hayır, hayır sormayın daha iyi. Ya öldü derlerse... İkinci bölge karakolu başkomiser Necdet. İlk mı? Evet. Biliyorum, biliyorum. Yarlıyı getirdiler mi oraya? Soruşturma için memur mu? Peki, şimdi gönderiyorum. Şey, acaba hastanın durumu nasıl? Öyle mi? Ya, çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Ne, ne dediler? Karnınızın sağ kolu iki yerinden kırılmış, başka önemli bir şey yok. Sahibi hissediyorsunuz? Ya, bebek, bebek yaşıyor Hadi gidin hastaneye, belki size ihtiyacı vardır. Sağ olun. Çok teşekkür ederim, <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ah, oh, çok şükür, çok şükür Tanrı'ya. Yüreğim ağzıma gelecekti neredeyse. Amanım hakkı için benim de öyle. Canına yandığının işi be. Artık serbestsiniz. Size alıkoyduğum işin özür dilerim. Zararı yok evladım, zararı yok. Ha, hafif demiş gibiyim vallahi. Allah sizden razı olsun. Sizden de, sizden de. Gidelim artık bey. Gidelim hanım, gidelim. Allah'ımınlar versin komiser bey ağabey, hoşçakal! Kusura bakma, doğrusu alengirli bir gün geçirdik! Ama dinim hakkı için helal olsun sana! Güle güle, güle güle, hadi! Hoşçakalın komiser bey güle, güle güle, güle güle! <gülüyor> Al bu da kaldır buradan, artık işi bitti sanırım! Boğuştun abim! Böyle kapanmasına sevindim! Her zaman söylerim ya! Şu kayıp olaylarından hoşlanmıyorum ve selam! Önüme böyle bir dosya geldi mi, bir sıkıntı çöküyor içime nedense! Haklısınız, benden de o kadar! Başkomiserim, burada kahvaltınız var siz! Ha, aileyi unutmuşum! <gülüyor> Kuzum, dışarıya gidiyorsan kahveciye söyle de bir çay getirsin bana! Oh! <gülüyor> Kaybolan bavul adlı oynamuzu dinlediniz! Fazıl Hayati çobacı oldu. Bir koyan Selahattin küçük. Efek Erhan Mesut oldu. sanatçılar: kadın Adile Naşit, erkek Müfit Kiper, komiser İbrahim Deli Deniz, odacı Hikmet Eldek Esat Kahram Yıldız oldu. Afan Metin Çoban, İpsiz Gazanfer Özcan. Ömer Afif Sari Goca Fuat İşan Radyo Tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.